13. Bölüm. Yazan Kol Makulov, radyoya uygulayan Nurhan Devrez, yöneten Asuman Korat, efek Mehmet Turgut. Sanatçılar: Anlatan Boskut Kuruç, Ralph Döbrükasar Kerim Afşar, Maggie Olcay Poyraz, Luke Nuretkin Odabaşı, N bir rol uzun yayla, Rob Ejder Akışı. Çok yakışıklı bir din adamı olan Ralph de Brikasar'la Maggie birbirlerini severler ama Ralph'ın kendini Tanrı'ya adamış olmasından dolayı birleşmeleri imkansızdır Megi'ye olan aşkı ile Tanrı'ya olan bağlılığı arasında bocalayan Ralph Megiden uzaklaşmayı başarır Megi ise Luke'la evlenir Ralph bu arada baş yükselmiştir Ralph'tan başka kimseyi sevemeyeceğini anlayan Megi çok mutsuzdur Luke ne onunla ne de kızları Justin'le hiç ilgilenmemektedir. Maggie'nin tek dostu En, onu yalnız başına bir tatile gitmeye ikna eder. Maggie'yi orada sakin kafayla düşünecek, geleceğiyle ilgili bir karar verecektir. Aslında En'in planı, Luke'u Maggie'nin arkasından göndererek anlaşmalarını sağlamaktır. Ama Luke, vakti olmadığını söyleyerek karısının yanına gitmeyi reddeder. Bir yaşını geçtiği halde daha ilk kez gördüğü kızına da hiç ilgi göstermez. Ama güzel ve sessiz bir adada geçirdiği tatil Meggie'ye iyi gelmiş, sağlığını kazanmasına yardımcı olmuştur. Orada geçmişinin ve geleceğinin hesabını yapan Meggie, ölmeden önceki son düşüncesinin bile raf olacağını anlamıştır. Her zaman varsın Ralph Küçük bir çocukken eğilip de saçlarıma okşadığın andan beri Hep varsın Her şey seninle başladı ve seninle bitecek Tıpkı Tanrı gibi Senin o kadar sevdiğin Beni bile uğruna terk ettiğin Tanrı gibi Uyan artık Meggie. Kendine gel Ralph yok Hiç olmayacak sen Luke'un karısısın, onun çocuğunun annesisinin. Ralph bir düş, unutmaya bak Megi. Eğer bir başka kadını sevsiydi, onunla mücadele edebilirdim, Ralph'ı elinden alabilirdim. Ama Tanrı gibi bir rakibe ne yapabilirim ki? Megi, hayatını yeniden kur. Ne yaparsan yap luku kandır, zorla evine sahip ol ve başka çocuklara tüm sevgini onlara ver. Sen bayan o Neil'sin. Bayan bir değilsin, olmayacaksın. Bayan o ne? O'Neil o Neil. Hadi Bu sütü bitirmelisin tatlım O da ne Bir turist oh, Aman tanrım İyi günler bayan Müller oh, Peder de bir kasar. Sizi tanıyamadım Doğrusu bir baş böyle çıplak beden ve ayağında şortla karşıma çıkıvereceğini sanmaz. Tatildeyim. Onun için resmi kişiliğimi bir yana bıraktım. Şu sırada sadece dinlenen bir rahibim. Bu yüzden bana rahat diyebilirsiniz. Şortun mu? Yoksa mavi cübbenin mi size daha çok yakıştığına karar veremiyorum. Oh, yoksa bu bebek Meghan'in mi? Evet, Justin. Doğarken annesine az sıkıntı vermemişti. Ne hoş gözleri var. Tabii Maggie'nin kızının olağanüstü olması çok doğal İştahsız ama inatçı da sütünü bitiremiyor Megi yok mu? Ona veda etmeye gelmiştim Nedense bir yere giderken onu mutlaka görmek istiyorum Nereye gidiyorsunuz? Vatikan'a Çok uzun süre kalabilirim Belki yıllarca belki ömrümün sonuna kadar Emir böyle Yazık Belki Maggie'yi bir daha hiç göremeyeceksiniz Onu görmeliyim Son kez ayrılırken bana dargındı. Maggie'nin sağlığı ve morali çok bozuktu peder. İşimle birlikte kendisini bir tatil yapmaya zorladık. Matlock adasına gönderdik. Yalnız mı gitti? Evet. Kendini bulması gerekiyordu. Adayı biliyorsunuz. Vahiz kıyısına yakın. Şu sıralar çok tenha oluyor. Şey... Peder... Sizin için oraya gitmek hiç de zor değil. Hem... İkinizi orada rahatsız edecek kimse de yok. Onu görmek istiyorum ama o kadar sadece görmek. Biliyorum. İyi ya size gidip görün işte. Meggie'ye yardım eden ile karısı her an kocasının da adaya gidebileceğini düşünürler elbet. Eğer Luke O'Neill'in adını kullanarak oraya gideceksem bunun Meggie'nin adına leke sürülmemesi için yaparım. Tanrı'yı kandırmış olmak için değil. Hem Bayan Müller. Onu görüp birkaç dakika konuşmaktan başka bir niyetim yok Megi'ye zarar verecek değilim ah, Peder Ona ne kadar kötülük ettiğimizi bir türlü anlamıyorsunuz Bayan O'Neill Bayan O'Neill Bay O'Neill geldi gözünüz aydın Evet peki Ben gidiyorum bir isteğiniz var mı Hayır sağ ol Merhaba Maggie Merhaba Ralf Gelmemeliydim değil mi Geldin Raf. Bana geldin Mesela... ...yanlış anlamamalısın. Ben sadece... Ah. ...Megi... Meg. ...benim Megi'm. Ah. kollarının arasındayım. Beni öpüyorsun işte. Benimsin Ralf. Tanrı'nın değil, benimsin. Ben kazandım. Kaybeden de benim... Sadece bir insanım ben Tanrı değilim Ruhumun ölümsüzlüğü için Ettiğim yemin için Verdiğim o müthiş savaşı kaybediyorum işte Ralph Sen erkeksin Ben de kadın Bu kadar basit işte Artık konuşma Konuşmaya gerek yok Şaşman mısın biraz? Yok. Elimde değildi Megi. Yıllarca kendimle mücadele ettim. Seni de yanım sıra bu savaşa sürükleyerek yıllarca direndim. Ve bu yüzden çok gurur duyuyordum. Aslında bu yanlıştı. Tanrı zayıf yanıma böylesine yenilerek ne kadar güçsüz olduğumu gösterdi bana. Herhangi bir ölümlüden hiçbir farkım olmadığını gösterdi. İleride pişman olacak mısın? Acı duyacak mısın? Hayır Tanrının önünde başım biraz daha eğik olacağım Zayıflığımı gördüm Ve alçak günüllü olmasını öğrendim Maggie Tanrı katında yücelmek için Ralph Eğer pişmanlık duyarsam Kendimi hiç bağışlamam Duymayacağım O benim verdiğim savaşı biliyor kendine beni bu tutkudan kurtarması için nasıl yıllar yılı yakardığımı da seni çok seviyorum Ralph ben de senin meki Hemen gidecek misin Hayır kalabildiğimce kalacağım Yağmurlar başladı Artık durmak bilmez Ama çok güzel değil mi? Evet <gülüyor> Ral Neden öyle bakıyorsun bana? Yüzünü tüm ayrıntılarıyla hafzama yerleştirmek istiyorum Kaşlarının kıvrımını Alnını Gözlerini Şakaklarındaki beyazları <gülüyor> Karşında yaşlı bir adam duruyor sevgilim Yok Çok güzelsin Ral Gördüğüm en güzel insansın. Maggie, söyle bana bir karar verdin mi? Kocanla konuşup onu iknaya çalışacak mısın? Karar verdim. Ondan ayrılacağım. Drogeda'ya döneceğim. Justy'nin hizmetçi durumunda bulunduğum bir evde büyütmeye hakkım yok. Ona bir yuva vermeli. Bunu ona borçluyum Ralf. Ne lüküm bana... Hı. ...artık ne de benim ona ihtiyacım var. Umarım buraya gelmekle sizi ayırmış değilim Yok Luke'la ben hep ayrıydık zaten Maggie Keşke seninle evlenebilseydim Keşke senden hiç ayrılmasaydım Ama görevlerim var Yeminim var Ait olduğum bir yer var Benim tüm hayatım Seninle burada geçirdiğim günlerden ibaret Ralf Ve ilk defa diyorum ki Yaşamaya değermiş bütün bir ömrüm mutluluğunu burada yaşadım Başka ne isteyebilirim ki? Artık gitmeliyim Evet Peki Roma'ya Vatikan'a gidiyorum Belki bir daha hiç dönmem Evet Ralf Sana yazacağım e Hayır yazma Bugünlerden sonra artık mektuplara ihtiyacım yok Peki Bir daha hiç görüşmesek de ikimiz de hep birbirimizi düşüneceğimizi bileceğiz Kendine iyi bak Meli Sen de Ralf Hayırlıken alama yok Tanrı bağışlasın ikimizi de Bana nasıl teşekkür etsem az Maggie Hayatım ne kadar iyi görünüyorsun Çok iyiyim bambaşka biriyim adeta <gülüyor> Gözlerim pırıl <gülüyor> pırıl Rengim de çok iyi <gülüyor> Ralph'ı göndermekle beni yeniden hayata döndürdün oh, Az daha ömrüm boyunca Luka diyecektim kendime Madem ki başka seçeneğim yok diyordum Elimdekiyle yetinmeliyim Düşün o bencil o duygusuz O katı adama kendimi ölene dek Bağlayacaktım Drogö'de evime döneceğim en bir daha da oradan ayrılmayacağım. Meki, senin ve Justin'in buradan ayrılmasına çok üzüleceğiz. Ama en doğrusu bu. Luke sana layık değildi. Seni hep mutsuz edecekti. Yine de gidip ona durumu açıklamayı istiyorum. Oh, en, bilsen. Nem var. Hamileyim. Ne? Evet, biliyorum, hissediyorum. Mutluluktan uçuyorum. Oh, sen de az değil misin hani? Anlasana en. Ralph'a hiçbir zaman sahip olamam. Ama artık onun çocuğuna sahip olacağım. Tanrının benden alamayacağı bir parçasına sahip olucam Ralph'ın. Göreceksin. Bir oğlan olacak. Ralph bende yaşayacak. O Tanrım. O güzel. O her insan yitip gitmeyecek. Oğlu. Sonra onun da oğlu. O oh, Ralf hep yaşayacak Neticemi bilemiyorum Şey Ailenin tutumu nasıl olur acaba Onlar çocuğun babasını luks alacaklar tabi Anne Beni Justine'nin yanına götür onu çok özledim Kardeşini sevecek mi dersin Mektup Heh. Bu kadın da ama mektup meraklısı be Daha açmadan ne diyeceğini biliyorum Lütfen artık bir yuva sahibi olalım Çocuğumuzun buna ihtiyacı var Sidney'deki adresini Ludwig Müller'in yardımıyla öğrendim Mutlaka görüşmemiz gerek Gelecek çarşamba Beni Tristan Caddesi'ndeki Cole Inn'den ara Megi. Merhaba eh, Seni buralara kadar getiren şey neymiş bakalım Sana Drogeda'ya döneceğimi haber vermeye geldim Drogeda'ya mı? Neden? Beni Sidney'e götürmeyecek olursan ayrılacağımızı söylememiş miydim? Ama bu 18 ay önceydi Hem sana güzel bir tatil getirtmedim mi? O tatilde ne kadar para harcadığımı bilmiyor musun sen? Bir de Sidney'e mi getirtecektim? Ama sen sık sık geliyorsun Ben Keş çatmaya gelmiyorum benim işim var bütün paramı seni gezdirip eğlendirmeye harcayamam <gülüyor> Çok cömertsin doğrusu Bugüne kadar benden tam 20 bin pound aldın Luke Ama benim için birkaç pound harcamaktan ödün kopuyor Sen ve paran of, Beni iğrendiriyorsunuz Parana dokunmadım ki Bankada duruyor üstelik benim kazandıklarımda Orası doğru Ve hep bankada kalmaya da devam edecek Hiçbir zaman onu harcamaya kıyamayacaksın Karının ve kızının ihtiyaçları ise Seni hiç ilgilendirmiyor değil mi Onlar senin için nedir ki ama senin benim gözümde ne olduğunu söyleyeyim. Sen bir alçaksın Luke O'Neill. Maggie. Maggie. Ben şey... Sana hiç kötü davranmadım ki. Hem aç mı kaldın, açık mı? Yedin, içtin, ısındın. Bak işte bu doğru. Hayatımda hiç bu kadar ısınmamıştım. Şey. Gerçekten benden ayrılacak mısın? Resmen boşanmıyorum. Çünkü yeniden evlenecek değilim. Ama eğer sen boşanmak istersen hazırım. Ah Maggie Şimdiye dek benden aldığın 20 bin poundu sana bırakıyorum Ama o kadar Bundan sonra benden bir tek beni alamayacaksın Hı, Bütün istediğim beni çiftliğimden etmek Yoo Bütün istediğim seni ömür boyu bir daha görmemek Şimdi git Eline bıçağını al ve kamış kesmeye devam et dostum İhtiyarlıktan iki büklüm olana dek Diken kuşlarının 13. bölümünü dinlediniz.